Kaos ve Ramazanlaşan Ruhlar. Günümüzün insanı fevkalade bıkkın, tedirgin, yarınlardan endişeli ve her an beklenmedik bir kısım sürprizlerle karşılaşacağı pani içinde iki büklüm. Şüphesiz bunda bazı karamsarlık tellallarıyla bazı medya kuruluşlarının birer uğursuzluk ve ümitsizlik enstrümanı gibi Allah'ın günü kap karanlık fikirler, onlara da fikir denecekse döktürmelerinin tesiri çok büyük. Belki de bu kap karanlık tablonun gerçek müsebbibi de işte bunlar. Zira bunlar ne zaman ağızlarını açsalar hep öfke, kin, nefret ve gayz mırıldanmakta, mırıldanırken de sanki şuur altı mahzenleri patlamış da İçlerinde olan her şey şuraya buraya boşalırcasına, milletin ruhuna her gün ayrı bir şehamet pompalanmakta, hem de hiç tavır değiştirmeden, yanlış doğru tefrikmeden, yapılan bu şeylerin millete neye mal olduğu hesaba katılmadan, kararlı bir nefret ve ihtiras mantığıyla her gün sürekli aynı şeyler tekrar edilmekte. Dahası, toplumun bazı kesimleri diğerlerine karşı potansiyel suçluymuş gibi gösterilerek, Bunlar arasında ısrarla kavga ortamı hazırlanmakta, hatta her şeyi bütün bütün çıkmazlara sürükleyip devleti çaresizlik içinde göstererek bir kısım antidemokratik oluşumlara kapı aralanmakta ve davetiyeler çıkarılmakta. İşte böyle kararsız bir ortamda aklı, mantığı, hislerine ve kaba kuvvetine yenik heyecan insanların yanında şöyle böyle düşünen kimselerin bile Bazen bu umumi havanın gerginliğinden, bazen sahip oldukları kuvvetten ötürü akla, mantığa, muhakemeye riayet edememelerinden, bazen de çaresiz hale gelmiş yığınların yeni bir dünya hasretinden, mevcut sıkıntı ve huzursuzluk daha bir şişerek veya öyle gösterilerek toplumun hemen her kesimini bir kısım alternatif arayışlara sevk etmekte ki, böyle bir kaos içinde bulunan kitlelerin Neler yapabileceğini ve yaptırılabileceğini kestirmek zor olmasa gerek. Bereket, dört bir yanda, böyle iç içe bunalımların yaşandığı bir dönemde, son bir kere daha, kendimizi Ramazan'ın o sımsıcak atmosferi içinde buluyor, herkesin düşe kalka, o tozlu dumanlı yollarda yürüdüğü aynı anda, kendimizi cennetasa bir iklimde hissediyor ve bütün bütün manevileşerek, Ruhlarımızda berdü selamlara erdiğimizi duyuyoruz. Evet, bazı kimselerin en insafsız şekilde zamanı ve zemini karartıp, her şeyi cehenneme çevirdikleri günümüzde, başımızı kaldırıp iman gözüyle bakabilsek, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan hak etinin, gökteki hilalin efsunlu beyanı, mabet ve minarelerin sihirli ifadesi, ve mahyaların esrarlı diliyle bir kere daha gönüllerimize aktığını, ve ruhlarımızı maneviyatın ferah iklimlerine ulaştırdığını duyup hissedecek, talihlerimize tebessümler yağdıracağız. Aslında böyle bir uhrevileşme, üç ayların ufukta belirmesiyle başlar, ve Ramazan'a kadar da her gün, her gece, ona hazırlayıcı bir şiveyle tulu eder, ve mevsimi gelince de, insanlara nur ve huzur aşılayıcı bir edaya ulaşır. İşte Ramazan, böyle üç aylık bir hızırla yolculuğun en son halkasını, Allah'a yakın olmanın en net ufkunu ve öteleri vicdani bir temaşa ile temaşa etmenin de en açık tarafsut noktasını teşkil eder. Zira Ramazan, varlığın olanca güzelliklerinin, daha net bir şekilde inanan insanların gönüllerine boşaldığı, onların ruhlarındaki inceliğin, letafet ve nuraniyetin gürün gürül ifade edildiği bir teveccüh ve iltifat ayıdır. Ve onun o cıvıl cıvıl hali bütün gök ehlinin bizlere karşı teveccühünün bir aksi sadası gibidir. Ramazanı idrak eden mümin gönüller her zaman, semanın derinliklerinde perde perde yükselen, o melekuti seslere cevap veriyor gibi, kendilerini bir aşk ve heyecan içinde bulur. İman, marifet ve muhabbetleri ölçüsünde, ruhani zevkler adına ne mûsikîler, ne mûsikîler dinlerler. Ramazan mûsikîsinin en tabii unsurları sayılan mü'min gönüllerin, kendilerini ifade esnasında o içten sesleri, ve her lahza değişik bir tedai ile bütün benliklerini saran ledünni zevkleri, bilhassa gece saatlerinde öyle edalara ulaşır ki, konsantrasyonunu tamamlama bahtiyarlığına ermiş her ruh, kendi kendine, yoksa cennet Ramazan'ın arka yüzümü diye mırıldanır ve onu adeta Hakk'a vuslatın bir koyu gibi duyar. Hele sahurlar, Sahurlardaki salah ve temcidler, bu umumi havaya kendi boyalarını çalıp, gönüllerimize uhrevilikler yudumlattırdıkları o derin dakikalarda, bu derinliği herkes sezemeyebilir, bizlere ne sürpriz şeyler, ne sürpriz şeyler anlatırlar. Evet, bir yandan, narelerden taşıp evlerimizin içine akan tekbirler, tehliller, temcidler, diğer yandan, Sahur telaşıyla bir oraya bir buraya koşup duran çocuklar, Gençliklerinin gerçek bedelini ödeme temkiniyle hareket eden delikanlılar, Yüzlerinde gözlerinde hep inanmış olmanın vakar ve ciddiyeti o mehabet abidesi yaşlılar, Evet her biri belli ölçekte, tıpkı bir korunun farklı enstrümanlarıymışçasına, Ayrı ayrı olmanın yanında müşterek ritimleri, aynı tondaki heyecanları, Gönül gözleri, eşyanın perde arkasında o içten halleriyle o kadar derin, o kadar muhtevalı ve kadar yürektendirler ki, umumi tavırları hep cihet yamaçlarında hak cemalini temaşaya koşan insanları düşündürür ve hatırlatırlar. Dünyada, Ramazan günleri kadar füsunlu, onlar kadar renkli ve derin bir başka zaman dilimi gösterilemez. O her gelişinde, Yeni bir şive, yeni bir eda, yeni bir zenginlikle gelir, gelir ve biteviliğiyle kendine has renk renk dilimlere ayrılır. Onda seherler her zaman göklerin derinliklerinden gelen bir mavilikle tüllenir. Sabah ezanları, sabah namazları başka vakitlerde olmayan bir büyüye dönüşür, gündüzler iç içe ümitlerin, beklentilerin sırlı koridorları gibi, Oruçluları bir vuslat hissine çeker. İftar saatleri, dil damak lezzetlerinin çehresinde, içten içe, her zaman şebe arusu çağrıştırır. Teravihler, ruhlarımıza dostla halvet olmanın toyunu düğününü duyurur. Evet, Ramazan, o bitevi ışıktan, renkten parçalarıyla, duygularımıza sürekli ayrı ayrı şeyler fısıldar tam bir yekparelik içinde ötelerin bayıltan renkleriyle gönüllerimizin yamaçlarına boşalır ve bizlere zaman ve mekanüstü üstü ne harikuladelikler ne harikuladelikler ihsas eder. Eder de, çok defa kendimizi bu dünyanın dışında büyülü bir alemde dolaşıyor sanırız. Öyle ki, günün her saatinde ve gezdiğimiz her yerde, ötelerden gelip ruhlarımıza boşalan bir ilahi mevhibe sânânı duyar, tıpkı çiçeklerin içine girip onların özünü üsaresine emmeye çalışan, çalışırken de hep ayrı bir zevke eren arılar gibi, her lahza ayrı bir feyiz ve bereketin doygunluğuyla yaşar ve ayrı bir lezzeti paylaşırız. Böylece Ramazan'ın o kendine has esintileri, günün hiçbir saatinde tamamen dinmeden, hep sürer gider ve ramazanlaşan günlerimizde, o ezeli teveccüh, o hususi ve ekstradan iltifatlarının yanında, evde, sokakta, mabette, mektepte, kışla da duyduğumuz müşterek heyecanlardan, hayallerimizde derinleşip üstüreleşen manzaralara, iman ve kabullerimizin kesip biçip şekillendirdiği duygularımızdan, mantıklarımızın, muhakemelerimizin temkinli yorumlarına kadar, Nice konuda bir sürü resim tüllenir ve ruhlarımızı sarar. Sarar da, hislerimizi, arzularımızı her lahza ayrı bir hazza uyarır ve ayrı bir zevk olur, gönüllerimize boşalır. Ramazanlaşan gönüller, bu varitleri bazen doğrudan kendileri duyarlar, bazen başkalarının duygularında veya simalarında hissederler. bazanda kendi kapalılıkları yüzünden sürekli onlarla konuşmak, şiir söylemek, müzikiyi dinletmek isteyen o mübarek saatleri, dakikaları ne duyar ne de zevk ederler. Böylece içinde arka arkaya semavi sofraların inip kalktığı bir zaman dilimi hep çay gibi akar gider de bir damla ölçüsünde olsun kendini ifade etme fırsatını bulamaz. Ramazanları anlayan insan aklı. Duyan insan vicdanı, Zevk eden de insan kalbi olduğuna göre, Varlığı görüp hissetmek, Duyup değerlendirmek için göze, Kulağa, mantığa, Muhakemeye ihtiyacımız olduğu gibi, Ramazanı duyup zevk etmek için de, Akıl, şuur, kalbin harekete geçirilmesine, Harekete geçirilip uyanık tutulmasına ihtiyaç, Hatta zaruret vardır. Zira çok defa, en aydınlık günlerin içine girer çıkar, en renkli saatleri tekrar tekrar yaşarız da, bunların farkına bile varamayız. Bazen de, iyi bir konsantrasyon sayesinde, o ölçüde parlak ve renkli olmayan dakikaları, öyle bir duyar ve yudumlarız ki, kendimizi cennet bahçelerinde ve kevserlerin başında sanırız. Her şeyden evvel, bu manevi güzelliklerin, Gönüllerimize akıp içlerimizde birer zevke dönüşmesi için, bakış açısı ve teveccühün çok iyi belirlenmesi gerekir. Bu yapılabildiği takdirde, Ramazan birdenbire öyle farklılaşır ve bize o kadar derince işler ki, duygu dünyamızın tomurcuklar gibi sürekli inkişaf ettiğini duyar ve kendimizi manalarla, hislerle taşkın bir atmosfer içinde hissederiz. Ederiz de çevremizdeki her şeyin dili birden bire çözülür ve birer hatip gibi ruhlarımıza en duyulmadık hutbeler irad eder ve bugüne kadar hiç söylenmedik sözler söylerler. Seherler sahurlar, ezanlar namazlar, minareler mahyalar, sokaklar sokaklardaki lambalar, her yerde yükselen Kur'an sesleri, hafız nameleri, imamın solukları cemaatin çehresi, Çocukların çığlığı, yaşlıların temkini. Evet, bütün bunlar ruhlarımıza neler söyler, neler. Söyler de o harfsiz, kelimesiz bayanlarıyla gönüllerimize türlü türlü ziyafetler çekerler. Hemen her Ramazan arzuları kainatlar kadar geniş, emelleri ebedler kadar engin gönüllerimize en sürpriz hisler ve manalarla saanak saanak boşalır. Yağmurla dirilen toprak gibi ruhlarımızı harekete geçirir, duygularımıza yeni bir basu badel mevt va eder, vicdanlarımızı daha bir duyarlı hale getirir ve lezzet olur oluk oluk içimize akar. Hem bütün kederlerimizi, acılarımızı unutturacak şekilde öyle bir çağıltıyla akar ki onu hep bir şiirden, bir histen ve iç içe hayallerden örülmüş gibi görür, başka bir derinleşme kaynağı arama vehminden kurtulur, ruhlarımızın Hakk'a kullukla elde ettikleri hürriyet zevkini paylaşır ve kul oldum, kul oldum, Hakk'a esarette gerçek hürriyeti buldum der, neşeyle çığlıklar atarız. Ramazan, hemen her zaman o kadar aydınlıklarla gelir ki, bütün bütün kirlenmiş, ve gönül dünyasında iç içe karanlıklar yaşayan nefsin azat kabul etmez kapı kulları bile, mutlaka onun atmosferinde bir şeyler duyar, bir şeyler söyler ve duygu, düşünce dünyalarında farklı edalara ulaştıklarını hissederler. Evet, bir kısım gafil gönüller uyuklamaya devam etse de, laubali ruhlar serazat yaşamalarını sürdürse de, Ölü vicdanlar ülfete, ünsiyete yenik düşse de Ramazan o ışıktan, renkten, sesten şivesiyle en paslı kilitleri bile çözerek ezanları, salaları, sahurları, iftarları ve teravihleriyle sessiz sessiz içlerimize akacak ve en katı gönüllere dahi mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Söyleyecektir. Zira Ramazan onu söyletirecek güçte ve nuraniyette, insan da bunları seslendirecek fıtrat ve istidattadır.